Diksiyon Notları 1. Bölüm Merhabalar sevgili arkadaşlar. Diksiyon notlarının 1. bölümünde çokça hatalı telaffuz edildiğini düşündüğüm 3 isim üzerinde duracağım. Bunlar ahilik, asa ve aşçı. Yanlış telaffuzları ahilik, asa ve ahçı. Şimdi ilk kelimemize bakalım. Arapça ahi yani kardeş, kardeşim anlamına gelen kelime orijinaliyle ifade edersek 3 harften elif, Kalın ha sesi ve birinci tekil yağsından oluşuyor, okunuşu ahi. Ha yani kalın ha harfini Türkçe seslerle konuşmak gerektiği için hırlatarak söyleyemeyiz ama en azından uzun ve kısa seslere dikkat etmemiz gerekiyor. Bu kelimenin Türkçe basit fonetik yazımında da i harfinden sonra iki nokta üst üste işareti görüyoruz. Bu işaret kendisinden önceki harfin bir vokal uzatılması gerektiğini söylüyor bize. Ahi kelimesinin lik yapım iki almış hali olan ahilik isminin spikerler tarafından, yöneticiler tarafından sıklıkla ahilik şeklinde telaffuz edildiğini duyuyoruz. Hatta ünlü seslendirme sanatçıları tarafından bile reklamlarda ahilik haftası şeklinde telaffuz edildiğini duydum, gördüm. İ sesinin değil de A sesinin uzatılarak telaffuz edilişi neredeyse galat olmuş durumda ama doğrusu kelimenin orijinaline de uygun olarak ahilik. Uygulamaya gelirsek ahi değil, ahi diye Ahilik haftası değil, ahilik haftası şeklinde telaffuz etmek gerekiyor. Ahi kelimesiyle anılan diğer isimlerde de orijinali bozmadan söylemek gerekiyor. Örneğin ahi evran değil, ahi evran. Ahi baba değil, ahi baba. Ahi Mesut Mahallesi değil, Ahi Mesut Mahallesi demek gerekiyor. Ve bir not, TDK sesi Sözlük'te arattığınızda beş civarı bir seslendirme çıkıyor bu konuda. Bir tanesinde ahilik şeklinde telaffuz edilmiş neden bilmiyorum. Diğer dört örnekte doğru şekilde ahilik şeklinde söyleniyor. Sevgili dostlar, bu bölümde ele alacağım, dile getireceğim, çokça yanlış telaffuz edilen bir diğer sözcük de asa. Yanlış örneklerini şöyle sıkça duyarız. Musa'nın asası. İmparator asasını kaldırdı ve "Var mı bu asayı elimden alacak?" dedi. Şimdi Arapça orijinelle bakarsak ayın, saat ve uzatma sesi olarak elif harflerinden oluşuyor bu kelime. Sopa, baston anlamlarına geliyor. Hazreti Musa peygamberin kısası anlatılırken Kur'an'da çokça geçer. Şimdi Türkçe'de aynı şekilde telaffuz edilen sat harfiyle değil de sin harfiyle yazılan ve sonunda da ya harfi olan bir başka asa diye telaffuz edilen Arapça kelime var. Umulur ki neredeyse gibi anlamlara gelen bir kelime bu. Bununla karıştırmamak gerekiyor. Bir de yine sevgili dostlar ayın saat harfleriyle yazılıp sonuna ya gelen bir şekli daha var. Bu da asa diye okunuyor. Ama bu da asi oldu baş kaldırdığı anlamlarına geliyor Arapça olarak. Bunlar şimdilik bahsi Diğer konumuzla alakası yok. Biz değnek, yürümek için dayanak olarak kullanılan baston anlamlarına gelen asaya bakalım. Bu kelimeyi birinci asesi kısa, ikinci asesi uzun olarak telaffuz etmek gerekiyor. Asa yani asa değil de asa, asa demek gerekiyor. Örnek verelim asayı Musa, Musa'nın asası, asanla denize vur, asanla taşa vur gibi. Gelelim ahçı olarak yazılan aşçıya. Bir işletmenin kapısına ilan asmışlar. Ahçı aranıyor diye tanıyordum, görevliye sordum. Dedim ki, ah edip inleyen birini mi arıyorsunuz? Beyefendi güldü tabii ve dedi ki, benim maksadımı anladı. Biz özellikle sözlüğe baktık, bilen birine sorduk, doğrusunun bu olduğunu söyledi, biz de öyle yazdık. Ben de bildiğim halde özellikle kontrol için baktım sözlüğe, böyle bir telaffuz yok. Aksine aşçı kelimesinin yanlış söylenişi olarak geçiyor sözlüklerdi. Ama galiba Ş ve Ç seslerini bir arada seslendirmenin zorluğundan böyle bir yol bulunmuş. O zaman işçi kelimesini de aynı kolaylığa tabi tutup işçi diyebilir miyiz? Hayır. Doğrusu aşçı yani yemek pişiren, bunu meslek olarak yapan kimse anlamında kullanıyoruz bu kelimeyi. Evet, şimdiye kadar anlattıklarımızı bir cümlede özetleyelim. Ahilik haftasında asasıyla sahneye çıkan oyuncu ahçıyı yanına çağırdı diye okuyan birine diyeceğiz ki burada üç kelimeyi yanlış telaffuz ettin. O şöyle olacak. Ahilik haftasında asasıyla sahneye çıkan oyuncu Aşçıyı yanına çağırdı. Tekrar edelim ahilik değil ahilik, asa değil asa ve ahçı değil aşçı. Evet bir başka bölümde buluşmak üzere sevgili dostlar. Esen kalınız.